ediyorlar. Bir en Allahu Teala istiva ala'l ettiğine iman ediyorlar. Fevqa seb'a semawati gök 7 kat göğün üzerinde Allah'ın arşına istiva ettiğine iman ediyorlar. Ke men yu'minuna bi uluhihi taala ala Teala yarattığının üstünde olduğuna iman ettileri gibi. Vən nehu muhakkiyə bə inun min xalqihi bə Ayrıdır. Ayırdır. min xalqihi kuşattı. Ahpata. Ahpata ahpata kuşattı. Bütün bir şeyin her şeyi iman ilim olarak kema akbara an nefsihi fi azizi. Aziz kitabında kendin hepsine haber verdiği gibi fiseb fiseb ayetin kelime kerimatin kerimatin olan yüce olan 7 ayette haber verdiği gibi fele tekiyifin bila tekiyfin bila tekiyifin keyfiyetsiz ne demek keyfi yani nasıllığı bilinmeden قال قال قال الله تبارك وتعالى الله تعالى لديه الرحمن رحمن رحمن على الارشيفس على الارشيف التا تعالى تعالى ثم sonra istivati alal arshi arsha وقال تعالى ki تعالى Emin اامنتم oldunuz mu من السماء en yüzündeki e, gökyüzündeki gökyüzündeki en yehsife batırmasından hmm. bir e emintum emin mi oldunuz men gök gökyüzünde olandan emin mi oldunuz tabi buradaki men fissemai yani fi burada ne manasına ala manasına çünkü fi olan harf-i cer bazen ne için kullanılır ala manasına da kullanılır mesela firavun ne diyor şeye firavun ee, iman eden Sırbazlara ne diyor? Ve le usalliben lekum fi juzu'in nakhli. Sizi ağaçların içine asacağım. İnsan ağacın içine asılır mı? Yok. Buradaki ne? ala. Yani ala juzu'in nakhli. Ben sizi ağaçların neyine asacağım diye. Fi ala manasra da ne yapılır? Kullanılır. Allah e'amintum men fis sema'i. Yani e'amintum men ala's sema'i. Siz göklerin üzerinde olandan emin mi oldunuz? Neyinden emin oldunuz? En yaxşı fabikumul arda, yani yeri sizin üzerinize geçirmesinden, yani yeri altını üstüne getirmesinden emin oldunuz. Ve temur <gülüyor> o uğrar iken, yeri sizin üzerinize geçirmesinden emin mi oldunuz? Em emintum tum menfis semai veya o da gökyüzün üzerinde olandan emin mi oldunuz? En yursile aleykum hasiben, fesate alamuna kefen azir sizin üzerinize bir felaket göndermesinden emin mi oldunuz ki siz o zaman hani uyarıcının ne demek olduğunu veya uyarının ne demek olduğunu bilirsiniz. Yani Allah burada ne yapıyor? Burada tehdit gönderiyor müşriklere değil mi? Siz gökyüzünde olan Allah'tan emin mi oldunuz? Hani size önceki kavimlere azap ettiği gibi yeri üstünüze geçirmesi veya soğuk bir rüzgar veya bir felaket bir çığlık sizin üzerinize göndermesinden emin mi oldunuz ki hani böyle rahat rahat şey yapıyorsunuz davranıyorsunuz diye. Evet. Ve Teala dedi ki İleyhi ona yesadul e, kelimut tayyib e, tayyib güzel e, e, kelime ona çı e, çıkar çıkar ve amalu vel amalu salihu yerfaehu yerfaehu ve e, saliha amel onu yükseltir ve kana vel amelu salihu ve saliha amel ne yapar yükseltir yükseltir Hı. ve Teala taala Allahutaala dedi ki yakakun Korkuyorlar Rabblerine üst üstlerinden. Ha, üstlerinden, korkarlar yani. Allah Azze ve Celle'nin üstlerini, melekler için söylüyor. Bunu, evet. Ve Nabiü Sallallahu Aleyhi ve ve Peygamberimiz dedi ki: benden emin misiniz? bana güvenmiyor musunuz? Benden emin değil misiniz? Ve ne emin omen? Ben semada olanın eminim. Yani ben Allah'ın yanında eminken, gökte olan Allah'ın yanında eminken. Siz bana güvenmiyor musunuz? Beni emin saymıyor musunuz? Bunu niye söylüyor? Haricilerden biri peygamberimize şey dağıtırken peygamberimiz e, insanlara ganimet dağıtırken bir tanesi diyor ki: İttak illallah ya Muhammed. Allah'tan korkayım Muhammed diyor. Yani sanki peygamberimiz adaletsiz bir dağıtımda bulunmuş. Sanki biz daha hak sahibiyiz buna diyor. Peygamber o diyor yani ben Allah katında eminken siz bana güvenmiyor musunuz? Hani benim yaptığım dağıtımda bir zulüm olabileceğine mi inanıyorsunuz diye Peygamberimiz ne yapıyor uyarıyor. Şimdi burada ehli sünnetin isim ve sıfat anlayışına devam ederken dedi ki ehli sünnet Allah'ın arşa istiva ettiğine ve Allah Azze ve Celle'nin ulu olduğuna, ulu sıfatına sahip olduğuna inanırlar. Ulu ayrı bir sıfattır. İstiva ayrı bir sıfattır, yani çoğu insan bu ikisinin bir olduğunu zanneder. Ölümün istiva, istivanın da ölü olduğunu zanneder. İkisi birbirinden farklıdır. Ölü nedir? Allah'ın en yücelerde olmasıdır. Hem sıfat olarak, sıfatları olarak, hem zat olarak Allah'ın nedir? En yücelerde olmasıdır. Bu nedir? Bu uludur. وَهُوَ الْعَلِيُّ azim. O Allah nedir? En ali olandır, en yüce olandır. سُبْحَانَ رَبِّيَ ala diyoruz mesela. Öyle değil mi? Subhanarabbiyal azim diyoruz. Mesela Allah azze ve celle ulûs sıfatıdır. Yani hem Allah'ın sıfatlarıyla hem de zatıyla en yücelerde olmasıdır. Hem makam olarak hem de zat olarak. İstiva nedir? İstivanın kelime manası nedir normalde Arapçada? İstivanın kelime manası şudur. İrtafa ve ala, istakarra ve Yani bir şeyin karar bulması bir şeyin yukarıya doğru çıkması öyle mi? Bir şeyin yukarıya çıktıktan sonra belli bir yerin üzerinde karar kılması demektir. İstiva'nın normalde kelime manası budur. Ve Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede istiva lafzıyla arşa istiva ettiğini Allah azze ve celle beyan etmiştir. Rahmanu alal arş istawa ve a'thumma istawa alal arş. Sonra arşa ne yaptı? Sonra arşa istiva etti diye. Şimdi bu birinci mesele. Allah Teala arşa ne yapmıştır? Allah Teala yüce arşa istiva etmiştir. İkinci mesele ne? Allah azze ve Celle ne ali oluşu. Yani Allah Teala ölü sıfatına ne yapmıştır? Ölü sıfatına sahip olmazdır. Şimdi buraya kadar güzel. Peki bu Allah'ın istiva etmesi ve Allah'ın ulû sıfatına sahip olması bu nerededir? Yani Allah Teala yüce hani e, nerede arşa istiva etmiştir? Veya da nerede Allah azze yüce ulû sıfatına sahip olmuştur? Ayetler ve sünnet Allah azze ve celle'nin bizim bildiğimiz yedi kat göğün üzerinde aşâ istivâ ettiğini ve uludan kastında bu olduğunu bize gösteriyor. Niye? İşte ayet kelimede Allah açık bir şekilde diyor ki: "E emintum men fi semâ?" semada olandan emin mi oldunuz diyor. Semada olanı. Ha bu ayetle alakalı farklı tefsiller yapılmış. Mesela demiş ki buradan kasıt meleklerdir. Burada hazf vardır denilmiş. Yani emin tüm men em ruhuf Onun emri göklerde olan Allah'tan mı emin oldunuz? Tabi bu tevillere gitmeye ne yok? Bu tevillere gitmeye gerek yok. Öyle mi? Niye? Çünkü tevil nedir? Yani tanımına göre bile tevil sarful lafzi, sarful lafzi anzahiri, lideliğin yaktiği bir gerektirici delilden dolayı nasın zahirinden odul etmektir. Öyle mi? Burada böyle bir delil var mı? Gerektirici bir delil? Bu nasları tevhül etmemizi gerektiren, bu naslara farklı mana vermemizi gerektiren yok. Bilakis bunları böyle kabul etmemizi gerektiren deliller var. Mesela Peygamberimizin şu sözünden daha açık bir söz var mı? ألا ve وأنا أمين من fi السماء Yani ben göklerdekinin emini olmama rağmen. Siz beni güvenli, güvendir bulmuyor musunuz? Veya cariyeye mesela sorması. اين Allah, Allah nerede? Daha açık bir soru var mı bundan mesela? Allah nerede? Allah göktedir. فَاعَتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَا Onu azad et. Çünkü o nedir? O mü'minedir. Diyor mesela peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine hakeza mesela işte sahabelerin içerisinde Hazreti Ayşe'nin meşhur sözünü biliyorsunuz. Hani ben duvarın arkasındaki kadının sesini duymazken Allah Celle Celaluhu yedi kat arşının üzerinde, yedi kat göklerin üzerinden bu kadının sesini duyduğu da ayet-i kerime indirdi diye. Yine mesela Hazreti Zeynep'in diğer peygamberin eşlerine sürekli övünürken ne diyor mesela? Hazreti Zeynep? Bilen var mı içinizde? Evet, siz yeryüzünde nikahlandınız. Beni ise Allah yedi kat göğünün üzerinde ne yaptı? Peygamber aleyhissalatu Vesselamla nikahladı diye mesela övünüyor. Yani Allah kendini arşa istiva ettiğini, arşın yedi kat göğünün üzerinde olduğunu ifade ediyor. Peygamber bunu bu şekilde ikrar ve takrir ediyor öyle mi? Sahabe de bunu bu şekilde anlıyor ve sahabe de bunu bu şekilde insanlara yansıtıyor. Normal günlük cümlelerinde de bunu bu şekilde sahabe kullanıyor. Ha şimdi sahabe bunu bu şekilde kullanıyorsa şimdi biz burada selef o zaman bunu nasıl kabul eder? Selef olmak neydi? Ehli sünnet olmak. Kitabı ve sünneti selef-i salihinin yani başta peygamber sonra sahabe tabi ve etba tabi'nin anlayışı üzerine anlamak. O zaman selef nasıl inanır? Selef Allah'ın arşına istiva ettiğini. Allah azze ve celle'nin arşını yedi kat göğün üzerinde olduğunu bu Allah azze ve celle'nin ölüm sıfatına sahip olduğunu selef ne yapar veya ehli sünnet buna bu şekilde ne yapar? Ehli sünnet buna bu şekilde inanır. Şimdi buraya kadar güzel. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. İkinci mesele bu mesele istiva meselesi ehli sünnet ile diğer fırkalar arasındaki en problemli meselelerin başında gelir. İsim ve sıfat noktası zaten ehli sünnetle diğer fırkalar arasındaki problemli mesele isim ve sıfat tevhidi. İsim ve sıfat tevhidinin içerisindeki en problemli mesele, en çok gündem olan mesele, en iştihar eden mesele de istiva meselesidir. Yani şey olarak aralarındaki yani en belirgin problemlerden bir tanesi de istiva meselesidir. Şimdi insanlar bu tip sıfatları yani istivadır, eldir, yüzdür, nefistir hani bilinen, hepinizin bildiği piyasada çok problemli kabul edilen sıfatlarla ilgili insanlar üç kısmı ayrılmışlar. Kaç kısmı ayrılmışlar? Üç kısmı ayrılmışlar. Birinci kısım ehl sünnettir. Demişlerdi ki biz bu sıfatları Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi kabul ederiz. Lakin teşbihe gitmeyiz, tecsime gitmeyiz, tekiife gitmeyiz. Öyle mi? Biz nedir demişler? Biz tevüle gitmeyiz, tahrife gitmeyiz demişler. Yani bu şekilde. Mesela Allah arşa istiva etti. Evet, Allah arşa istiva etti. İstivadan kasıt karar bulmak, yücelmek idir. Bunu da kabul ederiz. Arş da yedi kat göğün üzerindedir. Allah şanına yakışır bir şekilde arşa istiva etmiştir. Peki nasıl? Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Değil mi? Hiçbir şey onun neyi değildir? Hiçbir şey onun misli gibi değildir deriz. Ve bunun önünü kapatırız e, demişler. İkinci grup insan, tafvid ehlidir. Ehli tafviddir. Ehli tafvid nedir? Bilen var mı? Mufavvıza. Ehli tafuyd, biz bunları bu şekilde kabul ederiz lakin bunların manalarını bilmeyiz diyenlerdir. Yani bak dikkat edin. Ehli sünnet manayı kabul ediyor, keyfiyeti Allah'a havale ediyor. Bunlar hem manayı hem de keyfiyeti Allah'a havale edenlerdir. Anlaşıldı mı aradaki fark? Ehli sünnet diyor ki mesela istiva sıfatını şu anda ele alıyoruz. Ehli sünnet diyor Allah zevcelle arşa istiva etmiştir. İstivadan kasıt da yükselmektir, yücelmektir ve karar kılmaktır. Bak. Nasıl peki nasıllığını Allah bilir diyorlar. Öyle mi? Nasıllığını Allah bilir. İstiva etmiştir kendi şanına yakışır şekilde. Ehli tefvit aslında ehli sünnete çok benziyor. Yani zahiren baktığın, tamam istivayı biz kabul ederiz lakin manasını Allah bilir. Aynı oldu mu şimdi? Aynı olmadı. Niye? Mana bellidir. Arap lugatı neyle inmişse, Arap lugatındaki mana neyse, mana odur. Keyfiyet meçhuldür. Neden? Çünkü selef imamlarından İmam Mali'ye sorulduğunda ne diyor? El istivau ma'lumun. İstiva ma'lum olan bir şeydir. Ne demek? Yani Arapların yanında istivanın ne olduğu ma'lumdur. Öyle mi? keyfiyetu <gülüyor> مَجْهُولٌ keyfiyet meşguldür. Yani nasıllığı çünkü hani Allah'ın istivası ayrı, kulların istivası ayrı öyle mi? Mesela örneğin işitmek. İnsanlar da işitiyor, Allah da ikisi aynı mı? İnsanların işitmesiyle Allah'ın işitmesi kendi şanına yakışır şekilde. Yani kainattaki bütün madde ve kalb her şeyi Allah bilir. Yerinde oynayan her bir hareketi Allah azze ve celle mutlaka ne yapar? işitir ama İsaoğlu böyle midir? İsaoğlu'nun işitmesi mahduttur. İstiva da böyledir. Ehli tefvidin istiva anlayışı nedir? Hem manayı hem keyfiyeti Allah müteahhirin ulemanın bak burayı iyi dinliyoruz. Müteahhirin ulemanın bir çoğunun. selef buna bu şekilde iman etmiştir. La ma'nan ve la keyf bu tefvid ehlinin mezebidir. Bu ne değildir? Bu ehl Sünnet'in mezebi değildir. Yani mana ve keyfiyetsiz bir şekilde selef buna bu şekilde iman etmiştir sözü. Bu ehl sünnetin şeyini yansıtmaz. Bu ehl sünnetin mezhebini ne yapmaz? Yansıtmaz. Dikkat edin. Mesela açarsınız kitapları. Adam der ki bu konuda iki görüş vardır. Selefin görüşü vardır ve halefin görüşü vardır. En güzel selefin görüşüdür. Keyfiyetsiz ve manasız iman etmektir. Keyfiyetsiz ve manasız iman etmektir der. Biz burada hemen anlayacağız ki bu nedir? Bu selefin mezhebi değildir. Bu kimin mezhebidir? Bu tafvid ehlinin mezhebidir. Ve selefle birbirine en yakın olan mezhep de nedir? Selefle birbirine en yakın olan mezep de budur. Bu ikinci mezhep. Üçüncü mezep ise sıfatlarda problem yaşayanlar. Sıfatlarda problem yaşayanlar. Bunlar kimdirler? Bunlar da kendi aralarda dereke derekedirler. Bir sıfatları kökten nefi edenler. Öyle mi? Kimdir bunlar? Cehmiye Muhtezile. Öyle mi? Genel başlık olaraktan. Ne, cehmiye, mu, ceh, cehmiye sıfatları kökten reddetmiş. Yani sıfat mufat kabul etmemiş. Hiç böyle bir şey olamaz demişler. Muhtezile ne demiş? İsimleri kabul etmiş, sıfatları kabul etmemiş. Alimun bila ilmin. Alimdir lakin ilimsiz alimdir. Yani işte Semi'un bila sem'i. Yani işitmek olmaksızın. Niye? Geleceğim bunun niye bu şeye düşmüşler? Bunlar birinci grup. Yani sıfatları kabul etmeyenler. İkinci grup kimlerdir peki? Sıfatları kabul edip tevül edenler. Öyle mi? Bunlar da kim? işte eş'ariye gibi, maturidiye gibi. Hani şu anda piyasada en yaygın olan, daha doğrusu öyle söyleyeyim fikir gibi. Ne diyorlar mesela? İstivadan kasıt nedir diyorlar. İstiva tamam vardır. Lakin istivadan kasıt Allah Azze ve Celle buraları hükümranlığı altına aldı demektir. İstivadan kasıt nedir diyorlar. Allah Azze ve Celle buraları ne yaptı? Allah Azze ve Celle buraları hükümranlığı altına aldı diyorlar. Bu şekilde bak ne yaptılar? lafzı zahirinden ödül ettiler. İstivar lafzının zahirinden ne yaptılar? Ödül ettiler. Lakin tevilin ikinci şartı olan şey ne? Lideli'nin <gülüyor> değil. Gerektirici bir delil yok ortada. Ha, gere peki niye böyle bir şeye kalkıştı bu insanlar? Yani mesela şöyle söyleyeyim. Mu'tezilerin sapık olduğu kesin. Cehmiyenin sapık olduğu kesin. Niye? Çünkü adam sıfatı kabul etmiyor. Lakin Eş'ariye ve Maturidiye mezhebi ve o da tevil ehlinin mezhebine gelince Bunlarla ilgili bir problem var. Problem ne? Diyorlar ki biz tevil yapıyoruz. Sıfatı kabul ediyoruz. Sıfatla ilgili bir problemimiz yok. Lakin biz ne yapıyoruz? Lakin biz tevil yapıyoruz diyoruz. Tevil yapıyoruz ee, diyorlar. Peki bu biz tevil yapıyoruz ee, sözleri geçerli midir gerçekten? Geçerli midir Salih? Niye geçerli değildir? Ha, kendi tanımlarına göre bile Yaptıkları tevil tevile uymuyor. Sarf'ul lafzi an zahiri li delile gerektirici bir delilden dolayı lafzın zahirinden ödül etmektir. Yani lafız diyelim ki mesela ne? el. Öyle mi? El mesela. el nedir? Örneğin şu zikretmiş olduğum el eldir. Öyle mi? Lakin el mesela Arap lügatında ne manada kullanılabilir? Ayrıyeten kuvvet manasında da kullanılabilir. Benim elim uzun mesela. Burada kasıt ne? Yani iş bitirecen bir adamın manası öyle mi? Bu ikinci manaya gidilir mi? Hayır gerektirici bir hal söz konusu olmadığı müddetçe ikinci manaya gidilmez. Asıl olan nedir? Elin el olmasıdır. Asıl olan nedir? Elin el olmasıdır. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki bunu gerektirici bir ortam yani mecazı gerektirici bir ortam. E, asıl olan mecaz mıdır yoksa hakikat midir? Asıl olan dilde kullanımda asıl olan nedir? Hakikattir mecaz sonradan. E, gerektirici bir şeyden dolayı ortaya çıkar. Ondan dolayı kendi tevil anlayışları zaten لِدَلِيلِنْ aslında dediği. Yani normalde şu içinde bulunduğumuz durumda gerektiren bir delil yok ortada. Yani ne var? Mesela Allah açıkça semada olduğunu, Resulullah açıkça bunu ifade etmiş, sahabe açıkça bunu kabul etmiş, bitti artık. Daha öte, ötesi yok bu işin yani. Öyle mi? Daha ötede bir delil söz konusu değil. Ondan dolayı böyle bir teviline yok. Böyle bir tevhüle gerek yok. Peki bu insanların tevhüle gitmesindeki sebep ne? Kim söyleyecek bize? Allah'ın sanki sıfatlarını verdiği zaman onu daha çok düşürüyorlarmış, seviyesi daha azaltıyorlarmış gibi, gibi. O zaman bunları sıralayalım tek tek. Değil mi? Bu adamlar şimdi şöyle şöyle mi yani? <gülüyor> Eş'ariye mezhebi oturmuş, demiş ki dur biz şu naslara muhalefet edelim. Şu nasları bir saptıralım, bir tahrif edelim. Bu niyetle mi yapmışlar bu işi? Hayır. Kendilerince bazı iyi niyetleri var. Tabi bu iyi niyetleri yapmış oldukları hatayı meşrulaştırmaz hiçbir zaman. Bazı iyi niyetleri var. Lakin bunun lansları tahrif etmek adına yapmamışlar. Hani bazılarını böyle yansıttığı gibi sanki bu adamlar her biri biraz zındık. Hani böyle oturalım şu Kur'an-ı Kerim'i tahrif edelim. Haşa ve kella değil. Sadece bu nedir? Bir ayak kaymasıdır. Bir bid'atın itikatlarına bulaşması demektir. Allah inşallah ne yapar? Allah inşallah onları affeder. Yani e, yaptıkları çalışma ve çabadan dolayı Allah azze ve celle inşallah onları affeder. Şimdi lakin tabi yaptıkları da hatadır. Hani yaptıkları da eyvallah denecek bir şey değildir kesinlikle. Şimdi mesela bunu niye yapmışlar bu tevili? Akli bir takım mukaddimeler tespit etmişler. Akli bir takım mukaddimeler tespit etmişler. Bu mukaddimelerden dolayı nasları tevil etmişler. Oysa kendi tevil anlayışlarına göre akli mukaddimeler Tevil yapmayı ne yapmaz akli mukaddimeler tevil yapmayı gerektirmez. Mesela bu akli mukaddimelerden bir tanesi nedir? Akli ve şunu da söyleyeyim, bakın akli mukaddime şeriatta hiçbir zaman ölçü olamaz. Mevzunun anlaşılması için akli mukaddimeler önemlidir. Kişilerin kafasına bir olayı anlatmak için netleştirmek için akli mukaddimeler gereklidir. Lakin üzerine hüküm bina edilecek şekilde asıl yapılamaz aklı mukaddimeler. Niye? Çünkü bak akli mukaddime diyorsun. o mukaddimenin yani o aslın temeli nedir? Akıldır. Akıl akıldan üstün müdür? Üstündür. Senin aklının kabul ettiği bir mukaddimeyi benim aklım kabul etmeyebilir. Öyle mi? O zaman ne olur? Allah bulak olur ortalık. Şimdi geleceğim zaten mesela. Örneğin demişler ki mesela akli mukaddime olaraktan bir takım sıfatlar İnsanlarda da var. Ve bunları Allah azze ve Celle vermek Allah'ta sanki bir acziyet, bir eksiklik, Allah'ın insanlarla aynı sıfatlarda iştirak etmesi manasına gelir. Ondan dolayı biz bu sıfatları Allah'a veremeyiz. Eldir. işte istivadır. İşte gözdür vesaire. Biz bu sıfatları Allah azze ve izafe edemeyiz. İyi de işitmektir, görmektir. Ondan sonra nedir ismi? Bilmektir. Bunlar da insanlarda ortak olduğu sıfatlar. Öyle mi? Lakin ne diyoruz? Allah'ın işitmesi kendi şanına yakışırdır. Öyle mi? Kulların işitmesi kendilerine yakışırdır. Allah'ın istivası kendi şanına yakışırdır. Kulların istivası kendi şanına yakışırdır. Bak ne oldu? Şimdi biri çıkıp da derse ki o zaman ben işitme sıfatını da kabul etmiyorum. Öyle mi? Allah'la kullar aynı sıfatta iştirak etmemesi lazım dese ne diyecek bu adamlar? Kendi kendilerini çürütmüş olacaklar. Verecekleri her türlü cevap istiva konusunda kendi kendilerini çürütmek anlamına gelecek. Öyle mi? Bak ne oldu? Akli mukaddimenin insanı ulaştırdığı sonuç burası işte. Yani herhangi bir akli mukaddime başka bir akli mukaddime ile nakz olur her zaman. Ama nedir? Akli mukaddimeler mevzunun anlaşılması için anlaşılabilir. İkinci bir mesele mesela ne demişler bunlar? Kendilerince nas'a dayanmışlar. Önce aklı mukaddimeleri sıralayalım, onlar şey olsun bitsin. Mesela demişler ki misal, dünya bir küredir demişler. Dünya şöyle bir küre, öyle mi? Şimdi bu üstteki adam, yani mesela şöyle yapalım, şöyle bir küre düşünün. Şurada yaşayan bir adam var, bir de burada yaşayan bir adam var, bir de burada yaşayan var. Buna göre demişler Allah buradaysa, peki buna göre Allah nerededir? Soru. Tekrar soruyorum soruyu. Şöyle bir küre düşünün. Şimdi demişler ki bu en üstte yaşayan adam. Diyelim ki en üstte yaşayan kim? Amerika örnek veriyorum. Ortada kim var misal? İngiltere var. Onun altında kim var? Afrika var. Mesela örnek söylüyorum ha. daha Amerika'dakine göre Allah buradaysa, semadaysa. Peki bu en altta yaşayan adam da dünyayı şöyle küre çevir. Bu defa burası onun için sema. Öyle mi? Anlaşıldı mı soru? Bak şurada olan adamın seması neresi? Burası. Burada yaşayan adam seması neresi? Ayşe doğru mu peki bu? Yani normal coğrafi olarak doğru. Belki <gülüyor> buradaki adama demiş o zaman buradaki adama göre de Allah aşağıdan mı oruyor demişler o zaman. Şimdi bak buna kafanızda eğer hemen düşündüyseniz yani bunu cevabını düşündüyseniz Demek ki okuduğumuz ehl Sünnet'in nenecini anlamamışız demektir. Bu tür meselelerde aklın yeri olmaz. Bir defa biz isim sıfatı anlatırken temel madde olarak ne dedik? İsim sıfatta aklın yeri olmaz. Neden? Çünkü konuştuğumuz kişi akılların yani konuştuğumuz zat akılların idrak etmiş olduğu bir zat değil. Ancak nerede aklın yeri olabilir? Aklın ölçüp tartabileceği, aklın idrak edip ulaşabileceği yerlerde olabilir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı meselelerde akıl idraka ulaşmış mıdır? Akıl tüm Allah'ın zatını idrak edebilecek bir seviyede midir? Akıl henüz Allah'ın yarattıklarını idrak edememiştir. Yani akıl henüz Allah'ın... Mesela bir tane şey görüyorsun, bir böceğin yaratılışını tafsilatlı dinliyorsun. Subhanallah ya diyorsun, bu nedir böyle ya? Aklın almıyor mesela, öyle mi? Aklın alıyor mu almıyor. Şaşırıyorsun, ya bu şu kadar diyorsun bir, bir varlıkta bu kadar harikayı nasıl yaratır? Diyorsun mesela. Ya karıncanın kalp ameliyatını dinledim mesela ben. Ya karıncanın kalp ameliyatı mesela. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Yani akıl, ben mesela benim insan aklı idrak etmiyor. Benim aklım idrak etmiyor yani. Kal, karıncanın kalbinde problem oluyor. Yani kar, ya karınca nedir ki kalbin olsun? Kalbi Yani kalbi nedir ki kalbindeki problem? Ya neyle orayı şey yapacaksın yani? E tedavi edeceksin mesela. İşte Allah'a zevecelle yani misal. Daha insan henüz Allah'ın yarattıklarını idrak edememişse bu akıl. Öyle mi? Bu neye benzer? Aklı bu tip meselede kullanıp, bu soruya cevap vermek nedir? Kuyumcu terazisine patates çuvanını koymak gibi bir şeydir. Öyle mi? Şimdi normalde o da terazidir, kantar da terazidir, Öyle mi? bakkaldaki bu hassas tartı da terazidir. Ama sen her birinde aynı şeyi tartabilir misin? Tartamazsın. Kantarda tır tartarsın. Düşün şimdi kantar var, koca kantar, sen götürmüşsün çeyrek altın koymuşsun üzerine. <gülüyor> Onu tartmaya çalışıyorsun mesela. Ne olur? Komik duruma düşersin. Niye? Çünkü onun tartacağı şey farklıdır. Aynısını düşün götür, kuyumcu terazisine o hassas küçük terazinin üzerine patates çuvalı koydun düşün. Ne olur? Komik duruma düşersin. Akıl da böyledir. Aklın tartabileceği şeyler vardır. Tartamayacağı. Allah'ın zatıyla alakalı bir meseleyi tutar aklın önüne koyarsan, neye benzer bu? Koca bir meseleyi getirip, şeyin üzerine koymaya benzer. Kuyumcu terazisinin üzerinden koymaya benzer ki insan komik duruma düşer. Onun için bu konunun cevabını önce düşünmeyeceğiz. Önce ne diyeceğiz? Bu konularda aklın yeri yoktur diyeceğiz. Bu konularda nedir? Aklın yeri yoktur. Bu iman meselesidir. Tasdik meselesidir. Öyle mi? Yani bizim zaten buradaki farkımız bu. Bunu tasdik ediyor. Anlasak da anlamasak da. Mesela gayb alemi. Allah Kur'an'ın girişleri. اَلَّذِينَ bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Normalde insan aklı bir şeye inanabilmesi için görmesi gerektiğine inanır. Aklî mukaddimelerden bir tanesi de bu mudur? Yani bir şeye inanabilmemiz için onu görmemiz gerekir. Öyle mi yani varlığının kesin şudur bu. Ama mesela Kur'an'da niye ilk özellik olarak gayba iman zikredilmiş? Çünkü en önemli meselelerden biri müminle kafirin arasındaki fark bu. Mümin görmediğine sırf Allah ve Rasulü haber verdi diye anlasa, anlamasa, idrak etse, etmese iman eder. Kâfir ise nedir? Kâfir ise böyle bir şeye ne yapmaz? Kâfir ise böyle bir şeye iman etmez. Ondan dolayı birinci ehl sünnetin özelliğini kullanacağız. Bu tip meselelerde aklın yeri nedir diyeceğiz, aklın yeri yoktur. Akıl anlamak için gerekli olabilir, lakin kabul ve rehd, üzerine hüküm bina edecek asıl yapabilmek için akıl ne değildir? Yeterli değildir diyeceğiz. Peki buna cevap nasıl veririz? Var mıdır verebileceğimiz buna bir cevabımız? Evet buna verebileceğimiz bir cevabımız vardır. Sema bir tanedir. İki tane sema yoktur. Yani dünya ortada, bir yukarıda bir aşağıda sema yoktur. Sema bir tanedir. Burada olan insanın da üstü neresiyse Allah oradadır. Onun için burada olan insanın da üstü neresiyse Allah onun için nedir Allah yani en altta yaşayan adam için de aynı Allah fissema atiqa fe inna mu'mine Afrika'da yaşayan bir cariye için de bu geçerlidir. Amerika'da yaşayan bir cariye için de bu geçerlidir. Allah nerede? Fissema onun seması neresiyse oradadır. Atiqa fe inna fe inna nadr fe inna mu'minedir. Herkes için bu nedir? Herkes için bu aynıdır. Herkes için aynı zamanda bu geçerlidir. İkinci bir mesele, bunların yine kendine dayanak teşkil ettiği şey Teşbihe götürür demişler. Teşbih küfür müdür? Kişinin Allah'ı kullara benzetmesi veya kulları Allah'a benzetmesi küfür müdür? Küfürdür. Öyle mi? Demişler ki bu inanış insanları teşbihe götürür. Hemen birinci verilecek olan cevap şu. Birincisi, Allah, Rasulü, Sahabe, Tabiin etba'ut Tabiin. Niye teşbih'e gitmedi? Çünkü onlar Allah'ın aşağı istiva ettiğini, Allah'ın elinin olduğunu söyledikleri anda peşine hangi ayeti okuyorlardı? Leysekemisli hiç şey olmuyor. Hiçbir şey o Allah'ın neyi değildir. Hiçbir şey o Allah'ın misli değildir. Hemen bu ayeti okuyorlardı ve teşbihin önünü kökten kapatmışlardı. Öyle mi? Teşbihin önünü ne yapmışlardı? Teşbihin önünü kökten kapatmışlardı. Onlarda böyle bir teşbih söz konusu ne olmadı? Onlarda böyle bir teşbih söz konusu kesinlikle olmadı. Demek ki bu göreceli bir şeydir. Yani insan aklının, ya herhalde böyle düşünmek insanı teşbihe götürür. Burada çok dikkat etmeniz gereken mesela bir şey var, bir nokta var. Şöyle bir noktadır o da. Mesela adam diyor ki, misal. Bu insanı teşbih'e götürür veyahut da istiva vardır diyen adamı adam ya bunlar müşebbih'e diyor mesela bunlar resmen Allah'a getirip insanlara benzetiyorlar diyor. Öyle değil mi? Yani bu tip bir itham çok ağır bir itham da bulunuyor. Aslında sıfatları ispat edenler müşebbih'e değildir. Kimlerdir müşebbih'e? Asıl müşebbih'e sıfatları inkar edenlerdir. Sıfatları tevhül edenlerdir, sıfatları reddedenlerdir. Bakın bu noktaya iyi dikkat edin. Müşebbih'e Allah'ı kullarına benzetenler sıfatları ispat eden ehli sünnet değildir. Müşebbihe kimdir? Müşebbihe sıfatları kabul etmeyenler veya tevil edenlerdir. Neden? Çünkü sıfatları ispat eden ehli sünnetin kafasında daha başlangıç olarak Allah'la halk birbirinden ayrılmıştır zaten. Öyle mi? Halık ile mahluk daha başlangıçta kafada birbirinden ayrıdır. Bu halıktır, bu mahluktur. Bu halıkın sıfatladır kendi zatına yakışır. Bu mahlukun sıfatladır kendi şeyine, kendi şanına yakışır diye. Sıfatları ne fiilenler ne yapmıştır? Şimdi demiştir biz istivayı kabul edersek bu istiva insanlarınkine benzer. Zaten önce kafasında bir benzeştirme oluşturuyor adam. O benzeştirmeyi kabul ettiğinden dolayı sıfatı inkar ediyor. Bak dikkat edin. Mesela el sıfatı Şimdi ben el var dersen benim de elim var. Bak önce tuttu teşbih yaptı. Allah'la kendi elini teşbih etti. O var olacak teşbihi kabul ettiğinden dolayı Allah'ın o sıfatını ne yaptı? Allah'ın o sıfatını reddetti, inkar etti veyahut da ne yaptı? Veya da tevhül etti. O zaman asıl müşebbiye kimdir? Kafalarda problem var. Ehli sünnetin kafasında halıkla mahluk birbirinden başlangıçta ayrıdır. Hiçbir teşbih söz konusu değildir. Reddeden veya tevhül edenlere gelince Bunlar önce kendi kafalarında bir şey oluştururlar, şablon oluştururlar. O şablonda bir teşbih kurarlar. O teşbihi kafaları kabul etmediğinden dolayı zaten sıfatlarını ne yaparlar? Sıfatları reddederler. Öyleyse teşbihe en evlâ olan, teşbihe en layık olan kimdir? Sıfatları ispat edenler değil, sıfatlarını yapanlardı? Sıfatları reddedenlerdir. Peki bunun İslam ümmetine zararı ne oldu? Yani bu tevil anlayışının o da bu tahrif anlayışının diyelim, İslam ümmetine zararı ne oldu? Kim söyleyecek bize? Mesela Ehl-i Sünnet örnek veriyorum. Bu itikadı ortaya koydular. Yanlış anlaşılabilecek bütün noktalarda izale ettiler. Öyle mi? Bila teşbihin ve la temsilen ve la tekiyfin la tahrifin dediler. Öyle mi? Biz bunları kabul ediyoruz ama kesinlikle teşbih yok dediler. لَيْسَ un dediler. Kesinlikle teçsim, temsil bir şey yok dediler. Kesinlikle tekihf yok dediler. Nasıl, biz nasıllığını bilemeyiz dediler. Öyle mi? Kesinlikle tevül yok dediler. Yani safi olan itikadı ortaya koydular. Ve önünde yanlış anlaşılabilecek bütün engelleri de bertaraf ettiler. Öyle mi? Peki tevül edenlerin ümmete ne tür bir zararı oldu İslam ümmetine? hem Allah'a tanınmasında ve Allah'a bağlantı kurmasında bir engel oldular. Evet. Bütün sıfatları Allah azze ve celle'nin kendini tanıttığı sıfatların birçoğu insanlara yanlış bir şekilde aktarıldı. İnsan mesela bizimle Allah arasındaki ilişki nedir? Kulluk ilişkisidir öyle mi? Kişinin kulluğunu, hizmetini Allah azze ve hakıyla ifade edebilmesi için de lazım Allah'ı tanıması lazım. Öyle mi? Tanım, tanım, tanım. Ne kadar iyi tanırsan, o kadar iyi kulluk edersin. Peki biz Allah'ı nasıl tanıyabiliriz? Aklımızla? Hissimizle? Hayır. Allah'ın Allah'ı kendini tanıttığı gibi Allah'ı tanıyabiliriz. Kim Allah'ın kendini tanıttığı, ne kadar Allah'ın tanıttığı kadar Allah'ı tanıyorsa, Allah kulluğu da o şekildedir. Öyle mi? E şimdi adam Allah'ın sıfatlarının birçokunu yanlış biliyor zaten. Allah'ın gökte olduğunu, yüce olduğunu, istiva ettiğini adam bilmiyor. Öyle mi? Bu adamın Allah'ı tanıması ne olacaktır? Eksik ve nakıs olacaktır. Bu eksiklik ve nakıslık da aynı zamanda ne yapacaktır? Aynı zamanda da şeye sirayet edecektir. Ee, i̇nsanın kulluğuna ne yapacaktır? İnsanın kulluğuna sirayet edecektir. Başka bir zararı ne oldu ümmete? Nasıl? Evet. Herkesin normalde bağlı olması gereken Usul, esas neredir? Ee, sahabenin itikadı, yani Resulullah'ın onlara bıraktığı o safi itikad üzere olmasıdır. Peki birileri buradan sapınca ne oldu doğal olarak? Birileri de hayır biz buna bağlı kalacağız dediler. Birileri hayır biz sapacağız dediler ayrılık oldu. İlk dönemde dediler yo yok ayrılık olmaz dediler bu bu şekilde olur dediler. Ama sonradan gelenler bir sapıttı bir azıttı. Dediler ki kim Allah gökte de derse kafir olmuştur dediler. Kendi dinleriyle kumar oynamaya başladılar. Allah göktedir diyen Resulullah Vesselam, bir başkası değil yani öyle mi? Kim Allah göktedir derse kafir olmuştur dediler. Kendi dinlerle kumbakta nereden? İlk dönemde insanların... Şimdi ilk dönemdeki mantık şuydu yeni iman edenler var. Mesela Farslar, Rumlar, Bizanslar Müslüman oldu. E şimdi bu adamların Allah göktedir bunu anlamaları mümkün değil. Öyle mi? Biz ne yapalım? Diyelim mülkten kasıt nedir? Mülkten kasıt diyelim ki şeydir. Mülkten kasıt Allah buraları kendi hükümranlığı altına aldı. Kendi mülkü altına aldı. Yoksa Allah istiva etmedi diyelim dediler. Ama sonradan bu ümmeti fırkalara böldü. Birileri dediler, "Hayır biz ele sünnet üzere devam edeceğiz." Birileri dedi ki, "Hayır şöyle. Bak Hasan olduğu iki fırka. Sonra o iki fırka kendi arasında fırkalara ayrıldı. Dünya kadar fırkalaşmaya sebep oldu. Başka bir zararı ne oldu bu ümmete? İnsanlar böyle işlerine gel Aslında en büyük zararı bu oldu. Allah'ın zatı gibi mahrem bir konuda dahi akli mukaddimeler tespit edilip veya insanların kafasına yatıracağım diye ayetler tevül edilince İslam'ın en mahrem yeri olan Allah'ın zatı ile ilgili meselelerde kalan bütün meselelerde tevhülün önü açılmış oldu. Şimdi şöyle bir ümmet düşünün. 7 tane ayet var ile alakalı. Yedisinde de Allah isteva kelimesini kullanmış. Er-Rahmanu alal, er alal arşi isteva demiş Allah Azze ve Celle. Adam yedi tane yerde aynı kelimeyle gelmiş olan ve Peygamber tarafından fiilen ve lafzen tefsir edilmiş olan bir kelimeyi tevül ediyor. Bu adamın artık tevül etmeyeceği bir ayet kalır mı sizce? Yani bu ayete yedi tane isteva ayetine on tane takla attırıp yetmiş tane tevül getiren adam Maide dört bir tane adam, kırk tane şey yapar bu ayete, kırk tane su getirir bu ayete öyle mi? Yok işte kim cuhut ve inkar ile Allah'ın indirdiğiyle hükmetmetse kafir olur. Yok işte kim Allah'ın indirdiklerini bu işi helal görmekle. Adam bin tane şey yapar, adam bin tane ne yapar? Adam bin tane tevül yapar. Bakın mesela size bir şey söyleyeyim, bu konuda şu anda Türkiye'de çok komik bir manzara var. Yani onu size söyleyeyim, onu anlayın diye söylüyorum. Bir çevre var koyu maturidi ve eş'ari çevresi. Tamam mı? Bu çevre ısrarla tevhülciliği savunuyor. Israrla ayetlerin tevhül edilmesi gerektiğini ve olması gerekenin bu olduğunu savunuyor. Ve ehli sünnet akımına selefilik diye isim takıyor. Ve bu akımı da şiddetle eleştiriyor. İsim ve sıfattaki tutumundan dolayı şiddetle eleştiriyor. Niye? Bak gerekçe şu tamam doğrudur Selef bunu bu şekilde kabul etmiştir, bunu da kabul ediyorlar. Yani Selef bu şekilde anlamıştır. Ama iyi dinleyin burayı. Lakin biz bunu bu şekilde kabul edersek, bugün insanların aklı bunu almaz. Ya teşbih'e gider veya inkara gider insan. Insanlar. Ama bak dikkat edin. İnsanların neyi? Aklı. Aynı çevrenin kılıcını çektiği yer modernistler. Modernistler kim? İslam ahkamı insanların aklına uymuyor diye İslam ahkamını sürekli tevhül eden insanlar Hayır böyle olmaz İslam ahkamı bellidir, fıkıh diye bir şey vardır mutlaka fıkha yapışma İyi de bunun önünü kim açtı ki bu insanlara? Yani aynısını siz de yapıyorsunuz Bunun önünü bu insanlara zaten siz açtınız Bin sene önce tevhizciliği ortaya atmakla zaten bunun önünü insanlara kim açtı? Kendi açtığınız bir yolda, kendi savunduğunuz bir yolda niye? insanlara eleştiriyorsunuz Yani sen adamın aklı almaz Adam bunu kabul etmez. Teşbihe gider. Aklı önermesiyle Allah'ın sıfatlarını tevil ettin. Bu adam da adamın aklı bunu almıyor. Adam bunu kabul edemiyor. Bu bu şekilde olmuyor düşüncesiyle adam İslam hakemını tevil ediyor. Namaz diyor mesela adam. Ya namaz diyor, dağınık olan Arap toplumunu Allah azze ve celle terbiye etmek için namaz diye bir ibadet koydu. Hiçbir düzen bilmeyen, hiçbir emir bilmeyen Hiçbir itaat görmemiş olan bedevi Arap toplumu terbiye olsun diye Allah azze ve celle beş vakit belli bir adamın arkasında ifa edilen onlara düzeni nizamı öğretmek için namaz kıldı. Şimdi bitti diyor adam artık. İnsanlar nizamı düzeni öğrendi namaza gerek yok diyor adam. İyi de sen niye kızıyorsun ki bu adama? Se ben kızabilirim ama senin kızma gibi bir hakkın yok. Çünkü bunun kapısını siz açtınız zaten insanlara. Akli önermelerle bir takım hükümlerden bir takım insanlara bir şeyleri kabul ettireceğiz. Veya ileride şu yanlış anlaşılabilir düşüncesiyle ön, dört evlilik meselesi adam dört evlilik yoktur diyor dört kadın feminist kadınlar kabul etmiyor diyor adam mesela dört evliliği öyle mi? İyi de bunu önüne sen açtın kadın bugün diyor bugünkü dünyada dört evlilik kadına zulüm gibi algılanıyor diyor adam mesela bu hemen buradan bu matüridilik ve eşarlık ekonun şiddetle savunu adam hemen atlıyor olur mu diyor ya? Nasıl öyle öyle şey olur mu diyor? Allah böyle emretmiş işte diyor. E, mübarek adam. Sen gece mübarek değil de mübarek adam. Allah kendi sıfatlarında da bunu bu şekilde emretmiş. Öyle mi? Yani onun için mesela bu adamların yayınlarını takip ederseniz çok komik bir duruma düşmüşler. Yani şu anda kendi açmış oldukları gediyi kapatmak için bu defa oradan oradan bir şey yapıyorlar, buradan bir şey yapıyorlar. Ama tabii ne? nafile? Çünkü bin yıldır artık ümmette asıl olan tevil öyle mi? Ee, şey olan, fer olan şey asıl kabul etmek olmuş. Yani normalde asıl olan kabul etmek tevhül sonradan çıkmış olan bir yanlış bir bidat ama maalesef bin yıldır bu ne olmuş? Bu ölçü tersine dönmüş. Yine burada hepimizin bilmesi gereken ve dikkat etmesi gereken bir mevzu daha söz konusu. Onu da söyleyeceğim. Şimdi normalde bu problemli sıfatlar dediğimiz yani insanlar arasında ihtilaf konusu olan sıfatlar mesela ne? istiva El Göz işte ee, mesela işte ayak işte Allah azze ve celle'nin vesaire. Bu tip sıfatlar Allah'ın gökyüzüne inmesi vesaire. Birçoğunu tevil ederken bunlar lügatta bunun gerçekten yeri var. Yani mesela örnek veriyorum. Ee, Allah'ın eli. Arap lügatında el gerçekten kuvvet manasına kullanılmış. Yani hani elin kuvvet manasına kullanıldığı yerler var. Yani var mesela. Göz. Gözün riayet etmek Hani gözümden düştün mesela. Ne demek? Gerçekten adam benim gözüme girdi ondan sonra gözümden düştü mü? Değil. Yani benim gözümde senin derecen düştü demek. Öyle de bak Arap logatında bu tip kelimeler gözdür, eldir, ayaktır. Mesela ayağını üzerine bastı veya ayağını üzerine koydu. Yani orayı tamamen şeyi altına aldı. Öyle mi? Kendi e, hükümranlığı altına aldı veya tam olaya el bastı yani olay tam veya tam doğruyu isabet etti, tam doğru. Bu manalarda kullanılmış. Yani mesela eldir vesaire. Onun için bu tip sıfatları tevhül edenlerin gene hani lugatta bir yerleri var. Yanlış, yine yaptıkları yanlış. Çünkü Allah ile alakalı bir durum olduğundan dolayı yani ya gidip görmüş olman lazım veya Allah'tan ve Rasulü'nden sonra birinin haber vermesi lazım. Hayır Allah'ın bu sıfatlardan kastı budur. Demesi lazım ki biz bunları ne yapabilirim? Tevhül edebilirim. Lakin istiva da böyle bir şey de yok. Hem lugat olarak hem de akıl olarak İstiva sıfatının bu şekilde tevhül edilmesi mümkün değil. Bak diğerlerinin genel yanlış, bidat yaptıkları doğru değil ama lügatta gene bir yönü var. Yani gerçekten el lügatta kuvvet manasına, nimet manasına kullanılmış. İstiva kelimesi lügatta bu manaya da kullanılmamış. Yani hani ne manasında kullanıyor bunlar anlıyorlar. Allah arşayı istiva etti yani arşı kendi hükümranlığı altına aldı. Öyle mi? Kendi kahra altına aldı diye şey yapıyorlar, e, tevhül ediyorlar. İstiva kelimesi bu manada kullanılmamış. Yani ilk dönem, sahabe döneminde, tabi'in döneminde vesaire bu manada kullanılmamış. Ne zaman istiva kelimesi bu manada kullanılmış? Hicri 3. 4. asırdan sonra. Yani artık Arap olmayanlar, Arap Müslüman olunca ve Arapçayı öğrenince, yani Arapça asliyetini kaybettikten sonra istiva kelimesi kahretmek, perişan etmek, işte kendi mülkü altına alma anlamında kullanılmış. Bu nokta anlaşıldı mı burası? Burası anlaşıldı mı? Bak diğer sıfatların gene Arap lügatında kullanımı söz konusu. Yani mesela el sıfatı gerçekten Arap lügatında kuvvet manasına işte şey manasına, nedir ismi nimet manasına kullanılmış. Lakin istiva bunların yorduğu manaya bile kullanılmamış. Yani hani ta ne zaman kullanılmaya başlamış? Hicri 3. veya 4. asırdan sonra. Yani Arapça asliyetini kaybettikten, yabancılar Araplaştıktan, Arap olmayanlar Arapçayı konuşmaya başladıktan sonra Arapçaya yapılmış kullanmış. Mesela bu konuda bir şiir nakledilir. Kad istava bişrun alel Iraqi min gayri seif ve la dem Yani bişir Araka istivayti hiç bil kılıç kullanmadan ve kan dökmeden. Kad istava bişrun alel Iraqi min gayri seif ve la dem Bu şiir mesela işte bak istiva kelimesi Arap lügatında işte bak şey man yani kad istava bişrun alel Iraqi bir araka istiva etti. Ne demek? Yani Irak'ı kendi mülkü altına, kendi yönetimi altına aldı, kendi istilası altına aldı. Bak işte Arap şiirinde istiva kelimesi bu manada kullanılmış diyorlar. Bu şiirin ne zaman yazıldığı belli değil, öyle mi? Yani bu şiir cahiliye dönemi Araplarında eğer kullanılmış olsaydı, o zaman derdi ki tamam, ha, demek ki Araplar istiva kelimesini bu manada kullanmış. Lakin bu şiir çok sonralardan, Söylemiş ve sahibine atfedildiği yerde de mevcut olmayan bir şiir maalesef. Ondan dolayı nedir? Sonradan kullanılan şiirle yani mesela Arap ile ilgili biri bize bu bilgimizde olsun. Biri diyelim bize bir şiir getirdi. Bak Araplar bu kelimeyi bu manada da kullanıyor dedi. Bize hemen diyeceğiz bir dakika. Bu şiir ne zaman söylenmiş? Belki daha geçen yüz sene önce yazılmış bu şiir. Yani bin sene öncenin Kuran'ın indiği dönemdeki kullanılan Arapça'da olmuş olması lazım. Arapça'da kullanımı vardır diyebilmemiz için bir şeyin Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapça'da bozulmamış. Safi Arapça olarak Sonradan işte Arapça bozulunca, yabancı Arapça'yı Arapça kullanmaya başlayınca için bu ne değil? Bu geçerli değil. Bu lügat yönünden bunun çürütülmesi. Bir de aklı yönden de bunun bir çürütülmesi var. ثُمَّ اسْتَوَ عَلَى arş. Sonra Allah arşa istiva etti. Yani sonra Allah arşı hükümranlığı altına aldı. Peki ondan önce arş kimin hükümranlığı altındaydı? Var mı bunun cevabı? Yok. Burada mana istiladır diyorlar. Bazıları da hemen oradan çıkıyorlar diyorlar ki iyi güzel. Lakin istila kelimesi diyorlar. İstila kelimesi savaşılıp birileri kahredildikten sonra kullanılan bir kelime Arap lugatında diyorlar. Yani biri bir yeri istila dediğine savaşmış, bir güç kullanmış, birilerini götürmüş, orayı e, hükümranlığı altına almış e, diyorlar. Allah kiminle savaştı? Allah kimin defetti? Önceden orası kimin hükümran Yani hem aklen hem de bu ne? Bu doğru olmayan bir şey. Yalnız şu noktayı özellikle belirteyim işte, o eldir, gözdür vesaire. Arap lügatında kullanımı var diye bu tevül doğru bir tevül değil ha. Tamam mı? Bu tevül ne değil? Bu tevül doğru bir tevül değil. Gene yanlış. Lakin en azından Arap lügatında bir şey var. Kullanımı var. İstiva kelimesinin asli Arapçada böyle bir kullanımı da söz konusu değil. Yani onların tevül ettiği manada kullanımı da söz konusu değil sonradan bozulan Arapça'da bu kelime bu şekilde kullanılmaya başlamış. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ